Zafiyet Ankara göre katliamı bundan önceki kitlesel kıyımlardaki gibi yüzümüze zorla tutulan dev bir ayna oldu. Ve yine maalesef kimsenin kendini göresi yok. Acılar bizim ve ötekilerin acıları şeklinde ikiye ayrılıyor. Can kayıpları aidiyet kodlarına göre değerlendiriliyor. Ölenler, siyasi kimliklerine sempati beslediğimiz kişilerse tepkimiz farklı gelişiyor. Rakip veya düşmanımız olarak kabullenmişsek daha farklı. Kalbe giden merhamet damarları tıkalı. Hayata hürmet fikriyle beslenemediğimizden felaketler dirilişin değil, çürümenin mayası oluyor. Hükümet başsalığı ilanını belli medya gruplarında yayınlatıyor. Siyasi partiler her seferinde tepkinin en kolayını seçip birbirlerini suçlama yarışına giriyor. Haklı eleştiriler bile öyle bir şiddet diliyle sunuluyor ki karşı taraf kendini daha ağır bir üslupla savunmak durumunda hissediyor. Hükümetlerin bugüne kadar sorumluluğu üstlenip gereğini yaptığı görülmedi ve bu kafayla muhtemelen de görülmeyecek. Eğer gerçekten üzüm yemek istiyorsak, bacıyı dövmektense akıl ve izana yönlendirmek zorundayız. Bu da ancak psikolojinin kuralları gözetilerek yerine getirilebilir. Aksi takdirde zalimle mazlumun aynı çizgide hizalanması kaçınılmaz. MHP'nin başbakanın görüşme davetini reddetmesi kadar Katliam'da çalışma arkadaşlarıyla seçmenlerini kaybeden HDP'nin başbakan tarafından görüşülmeye değer bulunmaması da vahim hatalar. Ve elbette HDP'nin Katliamı devlet yaptırdığı demesi de kabul edilemez. Bu tavırlar barış isteğini belli kesimlerin tekeline sokmakla kalmaz, terörle mücadele gücümüzü de yok eder saymadığımız insanlardan ne saygı bekleyebilirsiniz ne de destek. İntikam kısa süreli bir tatmin sağlar. Orta ve uzun vadede karşı intikam duygularını kışkırttığından, haklı haksız ayrımı yapmadan herkesi yeniden ateşe atar. Siyasi olarak nerede durursak duralım, söz ve eylemlerimizin ana hedefi intikam yerine, Saf adalet olmak durumunda. Gerçeği kime nasıl yarar, kimi nasıl ezer kaygısı taşımadan aramazsak bu boğucu sarmaldan çıkamayız. Kısır döngüyü kırmada önce görev hükümetin ortada bunca ölüm varken toplum psikolojisinin güvenlik ve istihbarat zaafı yok açıklamasını kaldıracak durumda olmadığı bilinmeliydi. Madem zaaf yok, neden bu noktaya gelindi sorusu cevap bulamadı. Hiç değilse bu işin boyutları, zorlukları ve mekanizması vatandaşa anlatılmalıydı. Keşke başbakan HDP liderine küsmeyip yüz yüze görüşse ve yargılarının yanlışlığını verileri dayalı bir üslupla açıklayabilsin. Sadece AKP değil, Türkiye kazançlı çıkardı. Bu açıdan CHP liderinin HDP ve MHP liderlerine görüşme talebinde bulunması olumlu bir tavır. Bu yazı yazıldığı sırada Demirtaş'tan henüz bir yanıt gelmemişti. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na da hayır dedi. Keşke MHP vatan için kızıldık şerbeti içip HDP ile aynı masada fotoğraf verebilse. Daha ne vakte kadar birbirlerine sırt çevirecekler? Şimdi değilse ne zaman? Resmi rakam 97 iken HDP'nin ölü sayısını 128 olarak vermesi bile başlı başına acıklı bir durum. Hükümetler kayıpları dahi zamanında ve doğru saptayamıyorsa, Başbakanın Suruç ve Diyarbakır katliamlarının failleri yakalandı açıklamasına güven duyulmasını bekleyemezsiniz. Terörist diye kaçakçılara bomba yağdıranları, akreplerin ardında ceset sürükleyenleri cezalandırmayı bırakın, gazetecileri açık açık tehdit edenlere bile kaş çatıp ses yükseltmezseniz birlik beraberlik çağrınız havada kalır. Canlı bombalar, onları bu eyleme itenler tarafından şehit kabul ediliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde görüyoruz, terörü cennetin anahtarı olarak gören insanlar var bu ülkede. İntihar eylemlerinin caizliği ve fazileti üzerine kalem oynatıp dil dökenler. Kafirler öldü diye sevinen, sayılarının artması için dua eden, eylemi yapanları kutlayıp gıpta edenler. Bu değer yargıları karşı karşıya bulunduğumuz tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor. Kendilerinde kafir belirleme ve yok etme yetkisi görenlerle en etkin mücadele adalet duygusunu diri tutmaktır. ''Yoksa bugün düşmanlarınızı saf dışı edenler yarın sizi hayatın dışına iter. En büyük zaaf hakikat aşkını kaybetmektir. İçişleri Bakanı güvenlik, MIT istihbarat zaafı sebebiyle sorumludur. Doğru ama asıl acı olan toplum olarak zafiyet geçirmemiz. Millet ayakta tutan moral değerler eridi ve bizi bir iskelete çevirdi.''